456, numaralı konu, İbni Ömer'in savaşa gidenleri uğurlaması ve onlara dua etmesi, evet, arkadaşımla savaşa çıkıyorduk, Abdullah bin Ömer bizi uğurladı, bizden ayrılmak istediğinde, ikinize verecek bir şeyim yok, fakat Hazreti Peygamber'den dinledim, Allah'a bir şeyi emanet bırakırsan Allah onu korur, ben de ikinizin emanetini ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum, dedi.